Ne var ne yok Karagöz'üm. Kin var nefret var Acivat. Hayırdır niye öfke saçıyorsun? Dikkat et sana da bulaşmasın. Aman bulaşmasın da ne bu hal donanmayamadım. Sana emniyetten mesaj geldi mi? Ne mesajı? Hani bu kontür dolandırıcılarına kanmayın diye filan bir mesaj. Aa evet geldi geldi. Ya. Güzel bir uygulama. Hemkinli olup aldanmıyorsun. Kendi adına konuş. Ne yani? Sen iş geçtikten sonra aldın mesajı. Yok yok. Mesajla birlikte dolandırıldım. Yahu Karagöz'üm senin ne dediğini kulağın duyuyor mu hiç? Yok kulağım görüyor gözüm ısırıyor bir yerden. Canım bu mesajın aynısı bende de var. Al bak göstereyim. Ha buyur ne yazıyor? Sizi arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan... ...ve çeşitli bahanelerle kontür göndermenizi isteyen kişilere... ...itibar etmeyiniz. Bak sana da aynısı gelmedi mi? Geldi. Ee daha doğrusu hem geldi hem gelmedi. Ya bu göz, bilmece gibi Konuşma sana. Ya şöyle ki acıvat. benim telefonun ahı gitmiş vahı kalmış. Harfler marfler hak getire. Mesaj kısmı da zaten sizlere öldür Artık ne kadar okuyabilirsen. Yani mesajı yanlış okudun. Sadece ben değil herkes yanlış okudu. Nasıl yani? Bak şimdi sana da hemen ispat edeyim. Oku bakayım şu mesajı. İyi de bazıları silinmiş Anladık efendim çözdüğün kadarıyla oku Bu numaraya kontör gönderin İtibarınızı 5 paralık etmeyin ya? Canım sende hata Yani telefonda hata Aman işte birinde hata yine kontrolle kontürle itibarın ne alakası var? Yahu ben itibarımı halal getirir miyim birader? Ne kadar kontür o kadar itibar dedim... ...gönderdikçe gönderdim, gönderdikçe gönderdim. Üstelik bizim yakınlara da aynı mesajı attım. Hep beraber itibarınızı arttırdıkça arttırdınız. Ya çok itibarlı olduk. Neyse yapacak bir şey yok. Ama bir an önce telefonunu değiştir Karagöz'üm. Yoksa bugün itibar adına... ...yarın da onur uğruna kuşa dönersin vallahi... Neyse geçmiş olsun bakalım geçmiş olsun geçmiş olsun. Bende bu cep acısı varken biraz zor geçer acıyı var. Zor zor zor. O zaman güzel bir niyetle bitirelim programımızı. Bitir bakalım niyetini bilelim. Günümüz ve gecemiz hayrola. Aman aman hep aynı şeyleri söylüyorsun. Günümüz gecemiz hayrola. Ama bizim cep telefonundan gitti kontürler ona bir şey yapamıyorsun birader. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Ha, bu mesaj da bana anlaşıldı. <gülüyor> evet affola.